Hocam, Safer ile ilgili çokça sorular geliyor her sene bu mevsim geldiğinde. Safer ayı işte belaların geldiği bir ay mıdır diyorlar. Bu kesinlikle hurafedir, batıl bir inanıştır. Safer ayı, Muharrem ayı neyse, Ramazan ayı neyse, Safer ayı da yani uğur veya uğursuzluk bakımından <gülüyor> söylüyorum aynıdır. Aralarında hiçbir fark yoktur. Ha Ramazan ayı, Şevval ayı bunlar ibadetin yoğunlukla yapıldığı aylar olduğu için tabii ki faziletli aylardır. Ama e, zaman dilimi olarak aralarında hiçbir fark yoktur. Yani Şevval neyse sefer de odur. Muharrem neyse sefer ayı da odur. Zilkade neyse sefer ayı da odur. Aralarında hiçbir fark yoktur. E, falan günler, falan aylar, uğursuz günlerdir gibi bir inanırsa sahip olmak doğru bir şey değildir. Evet. Peki bu nereden ileri gelir hocam? Bu halk arasında işte salı günleri için de mesela öyle bir şey duymuştum uğursuz gün denilir. Halbuki salı günü çok da hayırlı şeyler de yapılabilir, değil mi? Sefer. Evet. Bu da yani insanların kafasında fikirlerini teşvik etmek için bazılarının uydurduğu ve saf inançlı insanların da maalesef aldandığı şeylerdir bunlara aldanmamak lazım kişi bütün ayların bütün günlerin Allah katında ve derece bakımından aynı olduğu inancına sahip olmalıdır Evet. peki peygamber efendimizin bu konuyla ilgili kesinlikle peygamber var efendimizin sefer ayı uğursuz aydır veya bu ay belalar musibetler aydır dediği varit değildir söz konusu değildir hı hı. ha kur'an-ı kerimde bir ayet kerimede eyyam-ı denir uğursuz günler o e, bizden önceki kavimlerin belaya uğradığı zamanları anlatmak içindir hı hı. mesela ad kavmine 7 gün 8 gece 8 şey, gün 7 gece fırtınalar esmiş, kasırgalar esmiş ve yok olmuşlardı. Onlar için uğursuzdu. Geçtik. Onlar çünkü hak etmişlerdi. Evet. Ama Müslüman için uğurlu gün, uğursuz gün diye bir şey söz konusu değildir. Böyle bir kavram yoktur İslami literatürde. Evet.